Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Her türlü müziğe ısınıyorum da şu kovboy şarkılarını bir türlü sindiremiyorum. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Kovboy değil bu Koboy olur mu bu? Bildiğin Avrupa yerel halk dansları. Değil mi Oktay? İrlanda mıydı bu sen gittin çünkü İrlanda'ya? Hoş, hoş bulduk. Günaydın. Sesinin az çıkması... Hoş bulduk. O değil. Sesinin az çıkması haksız olduğunu gösteriyor Oktay. <gülüyor> hoş bulduk. Ya sesin fazla mı çıkıyor? ha <gülüyor> Sesimin fazla çıkması mı az çıkması mı haksız olduğumu gösteriyor. Ona bir karar verebilsem. Herkes bir şey söylüyor ya. Ah ah Oktay ne, ne çileli bir hayatının dönemeçleri oldu. Nasıl yırttım ama az daha ağzımdan çıkartıyordum yani. Neyi? Ne çektim ben mi diyecektim? Vallahi diyecektim insan. ama onu demiyorsun iki dakika sonra en diyeceksin. Ne el onu ne çektim şey... ben ya? Yemin Aa, ben onu bilmiyorum. Ben en tercih ne ederim? Be ne ya? Ne çektim be Oktay yok şaka yapıyorsun. Video. Herkesin yaptığı Video. espri Ne çektin de Oktay? mecbur? Yaptım. Bunlar sana hiçbir şey ifade etmiyor mu? Şu anda yaptığı adam. Vallahi bilmiyorum ben yaptı bunu Yaptığı adam ya. değil bu bir kadın. kadın. Kadın, kadın mı? Kadın. Hayır adam sensin zaten. Adam, adam Adamın <gülüyor> dibiyim hatta sağ ol Oktay. Onu da ya, tamamla. Şu ben... anda esprisi olmayan herkesin yaptığı espri bu. En son sevişmeden uyumayalım aramışız YouTube'da. Bakalım ne çektim. Aman Oktay aramadı çektim be. Bir, bir araba. Tamam. YouTube'da ara özetlerim. Valla özet, özet geçeriz yani. Size güveniyorum ve e, Erdoğan Obama görüşmelerine geçiyor. Hemen, Hemen geçelim. Görüşmeler nedir? Oktay ne boyutta? Washington temsilcimiz Oktay Demirci şu anda attın öbür ucunda. Evet Oktay söz sende <gülüyor> çok, çok <cez> Öncelikle <gülüyor> Çok teşekkür ederim Fahim ee, Öncelikle yağmur yağdı ha. Buradan benim anladığım kadarıyla <gülüyor> Makinaların yükselişi Makinaların yükselişi 2029 Buyurun <gülüyor> Pardon ne <gülüyor> ee, güzelmiş ya Bunu koy, öfersin, Vallahi çalsın ya Terminatör kaç bu 2 mi? İki, üç, dört hepsinde oynattılar Terminatör yani. Terminator fix. <gülüyor> Terminator mix hatta. Ee, niye Gecim ya? Niye, niye? gözümün bilgisayardan kime bakacağımı şaşırdım çünkü. Bak sızma var oralarda. Keşke bir program daha kalabalık olsa. Sen bize şükret. Sen bize şükret. Bugün Bak, de cuma. Ben. Bilgisayara dönüyorum ben. Bugün de cuma. Bugün tam sen bizi şükretme zamanı. Çünkü neden? Ee, Amerika'da espriler havalarda uçuştu havalarda uçuştu. Acık ee, da buralarda uçuşsun Yoktay. Da... Önce Başbakan Erdoğan <gülüyor> e, konuşmamı kısa kesiyorum ama yağmurdan değil, yağmur berekettir dedi. Biz bu bir şey güldüm. Önce kısa bir sessizlik görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bahçedeki gazetecilerin tamamı yerlerde. İngilizce mi söyledi bunu yoksa yok, Türkçe Başbakan Erdoğan Türkçe konuşuyor. Türkçe Obama, konuşuyor. Çevirmen Başkan Obama İngilizce. Konuşuyor. Başkan Obama bizzat çevirmiş. Orada şey oluyor mu çeviride espri yaptığın zaman? Türkçe söylüyorsun. Laf. Ondan sonra yani şimdi mesela sen bir espri yaptığında hemen insanlara bakarsın ya gülecek Hı -hı. mi gülmeyecek mi diye. Burada arada daha uzun bir süre var ya Hı -hı. gülecekler mi acaba falan diye bir şey var mıdır? Gülmeyince çevirmene onun vurgusunu güzel yapamıyor. Ya "Meselim niyetim falan" diye kızılıyor mu? Hayır, mesela bahçeye çıkılmadan önce bu beyaz sarayın hemen arkasında bahçe var ya. Rose Garden deniyor bu bahçeye. Evet. Bu bahçeye çıkılmadan iki dakika önce başkanlar geliyor. İki dakika içinde burada diye bütün gazeteciler bilgilendiriliyor ya. Önden zaten. Öyle bir şey var. Bir şey soracağım. Egemen Bağış da orada değil mi? Evet, orada. O zaman Egemen Bağış'ın adama gitmemiş midir? Soy da... evlere diye bağıran bir adam vardı. Yok ya. gitmemiş. Çünkü bir akkalabalık bir grup gidelim zaten. Ona yakalayamadık mı? 14-15 kişi gidildiği için yani onların Eee bağır... ne, de, ne demiştik biz ona çırıtkan. Çığırt... Tamam. demiştik vallahi. Yani onlar gidememiş ayrıca çırıtkanları maalesef. Ba e başkan ve başbakan geliyor. Arz ederim diye ne olmamış mı? Olmamış. Sadece iki Arz dakika, edilmemiş. 2 dakika içinde başkanlar burada olacak. Başkan ve başbakan burada olacak diye duyurmuş. Nasıl öyle 2 dakika önce duyuruluyor? esprilerde de ee, öncesinde duyurdu. Mesela Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının sonunda bir espri var. Lütfen tüm gazete dikkatini. onlar dikkatine. hep planda programlı Ege. Yani biz ha. tabii buradaki gibi değil. Orada gazeteciler harfini harfine takip ediyorlar. Orada zaten nerede gülünmesi gerektiği akış diye veriliyorlar. Talk show'larda bile sohbetle yani konunun sohbetinin provası yapılan bir yerde. Ama Obama yine yine yapmış bir canı. Metin dışına İngilizce esprisini patlatmış. <gülüyor> İngilizce espri yapacağım diye ayrıca uyarmış zaten şeylerini. Ee, Bizim de Anadolu Lisesi'nde İngilizce tiyatro diye bir şeyimiz vardı. Herhalde Obama'da Anadolu Lisesi mezun. Herhalde Anadolu Obama'da evet, Anadolu Lisesi mezunuydu. Chicago'lu muydu Obama? Chicago'lu. Biz şehirde? Chicago çocuğuyuz ne? değil. Yok Michigan çocuğuyuz Chicago değil. Chicago canım Chicago valisi Chicago, Chicago, Chicago valisiydi de Chicago çocuğu mu ayrı yani. Çünkü bazen biliyorsun. İşte atıyorum Tokat valisi Samsun'un oluyor? Şimdi o zaman tabii ne yapsın? <gülüyor> yapsın? Windy Win City Süper Lisesi'nden mezun diye biliyorum ben. <gülüyor> Obama. Şimdi yağmur yağınca bütün espriler yağmurda toplanmış. Başbakan dediğim gibi Erdoğan konuşmamı kısa kesiyorum ama yağmurdan değil yağmur berekettir demiş. Böyle herkes birbirine bakmış. Konuşmasının sonu galiba az önce söylenen espri deyip. Bir gülmüş Gülülmüş. Ondan sonra Obama'da şey demiş mesela yağmur hızlanınca e, ben takım elbise mi değiştirebilirim ama belki başbakanın yedeği yoktur demiş. Konvoya gel Ondan sonra böyle yine herkes birbirine yedeği mi yok acaba o diplomatik kriz mi olacak falan. yok espri ya da aaa diye bir de, bir de orada gülmüş. Sonra şemsiyeler çıkıyor çat çat diye. İki tane şemsiye çıkmış. Ne o, oldu et, şemsiye eniz... açılmadı mı esprileri falan olmadı denizciler ya. Denizciler gelmiş ondan sonra oradan egemen bağışıyor. beraber yürüdük. <gülüyor> Biz bu Beyler diye... bahşetiyoruz demiyor <gülüyor> Mırıldanarak Zafer Çağlayan'la birlikte Ondan sonra böyle bir mırıl mırıl bir sesler gelmiş Oturanlar arasında Sonra dürtmüşler falan durmuş Beyler beraber yürüdüğü başlatıyoruz demiş Beraber yürüdük biz bu yollarda Sonra içeri geçilmiş İçeri geçildikten sonra Rahatlanmış, tabii. Şimdi bu benim anlattıklarım her yerde yok Yani herkes evet. her şeyi bütün ayrıntılarıyla konuşuyor da Biz En e, ayrıntılarıyla olayım... <gülüyor> Görünmeyen kısmını konuşuyoruz herhalde Anlamışsınızdır değil mi? Tabii, tabii. Tabii ki. Gerek yok. Sonra içeri geçilmiş Dışişleri Bakanı biliyorsunuz John Kerry, Hı -hı. Bilmem ne, John Kerry. Ee, Son zamanlarda pek sık geldi zaten ülkemize Öyle Ben tanıyorum ya, gittim ya, Komşu kapısı yaptı ya biz ya. rahatsız oluyorduk artık ne bu vırtırt yani en azından bir özet kendine adam vermiş ya. Kupon mu? Benim yerime yatırım demiş ben o internetten bakarak iddia oynadım bunları yatırım demiş. Evet artık yani, eğer bir ülkeye de sen iddia uylama noktasına geldiysen neredeyse çak yakma noktasına da gelmişsindir yani. Dışişleri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakanları da böyle yine beraber açıklama yaparken e, öğle yemeğinde e, John Kerry şey demiş e, Bastında çok sayıda Türk var demiş. E, çok Hadi sayıda onları Türk bir ziyaret edelim demiş. mi? Biz artık oraya demiş Bastın demiyoruz. Bastın bul diyoruz zaten demiş. Ondan sonra boğa anlamında mı bul dedi. <gülüyor> ne dedi <gülüyor> falan, falan filan derken ondan sonra yine espri olduğu anlaşılmış. Herkes birbirini Bastın bul ne ya? İstanbul yani. İstanbul'un bulu Bastın'ın bastını. <gülüyor> Hiç kimse birinden geri kalmamış yani. Ya vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> sonra Boston daha Bull. neler neler? Bastın bul. Mesela böyle hani başbakan başkanla beraber çıkar. Dışişleri Bakanı dışişleri Bakanı. Bastın bul. Bastın bul diye dolaşıyor. Bak bunun da hoşuna gitti. Nasıl bak? Biraz daha tekrar edince insanın ağzına dolanıyor. Onu söyleyeyim sana. <gülüyor> Orada şey demedik. Biz de Bodrum'a bedroom diyoruz. <gülüyor> Keşke aynı yapılsaymış o o ya. Valla aynısaymış. Aynı. Mantık aynı. Ver evet. ya şu şeyi ver. Daha çok güzelmiş. Terminator mü? Ver terminatörü. Ben geri diyorum durduk yere ya. Yok sava ya sava. ver ver. Yükselelim bir. Gerilelim bir ya. Ver yükselt. Stüdyo ya. yükselt. Yıllardır gerilimsiz program yapıyoruz. Biraz ses var ya. 2000... Hep aynı hep aynı iş şey konuşuyorsunuz yani. İstersen hedef 2023'te. Onu bağırarak söylemek lazım abi. E söyle. Ondan sonra. Ondan sonra Joe Biden sonra açıklama yapmak için kürsüye geldi. Başkan Ona ne demiştiniz abi? Biden. Hani onun yanında da bu. <gülüyor> Ona ne Joe Biden yani? <gülüyor> <gülüyor> ya biraz çok çok konuşunca önemli yani <gülüyor> Biz de diyor Baydın'a, Ço Baydın deriz. <gülüyor> Çevirmenler de şeyden bu nasıl çevirir? <gülüyor> Allah'ım. Çok küfür edilmiş oradan. Delirmiş adamı, Yemin oldu. ediyorum 25 yaşında gencecik delikanlı girmiş, 60 yaşında ak saçlı bir adam olarak çıkmış orada. Çevirmen olarak espriyi çevireceğim diye. çevireceğim diye. Çadır çadır gidiyor. çok zorlanmışlardır kesin. Eee Joe Biden ne demiş? Joe Biden bir şey demedi de Joe Biden dururken yani kürsüde konuşurken şöyle bir sağ tarafına baktı. Ee, kamera böyle yakın gösteriyordu. Ben gördüm o anı. Biraz daha böyle dışarıya çıktı Zul, kamera. Out. Dışarıya çıktı daha geniş açıdan görünce hemen yanında Başbakan Erdoğan böyle ellerini kol böyle birleştirmiş. Göğsülerini de böyle bir tutmuş yukarıda. Şey mesafesinde yakın mesafede sanki hani sözü bitsin ben tekrar. Esprimi yapacağım. <gülüyor> yapacağım diye böyle bir duruyorduk. Şey gibi bir şovmen gibi. Değişik bir şey yani bu. En sonunda zaten şey e, demiş Obama. Koyunu ısıtan posttur, yüreği ısıtan dosttur. Çal keke çal demiş. Orada denizciler kılıçları onu, çıkarıp... Onu oval ofiste demiş. Oval ofiste? Oval ofiste çünkü... O, oval oynanıyor mu? Oynanmaz mı? Daha neler yapılıyor <gülüyor> oval ofiste? Ee, şöminenin önünde ikisi de oturur otururken fotoğraflıyorlar. Yakıyorlar var. mı şömineyi bu havada? Yok abi, yak, yok, yok yakmıyoruz yok, abi. Yakmıyoruz yani, abi. Yakmıyoruz. Klima Çünkü... var dimi zaten? Geliyor. Zaten mattan bir yakmıyoruz. Steam soba Doğal gazı. <gülüyor> Nasıl şömineyi? şu <gülüyor> yakmamış ama e, ikisi de böyle e, bacak bacak üstüne atmış çünkü bu biliyorsunuz Amerika ziyaretlerinde, bacak... E, kimin bacak bacak üstüne attı çok önemli. Zamanında e, rahmetli Ecevit'in elleri birleştirerek oturduğu için çok şey olmuştu. Ondan sonra gider herkes Obama'nın işte kimse başkan masasına ayak koyuyor. <gülüyor> yani. Hatta birisi ben hatırlamıyorum hangisi de ama ayakkabıyı çıkarıp masaya koyuyorlardı. <gülüyor> Daha girer girmez merhaba demeler oturup <gülüyor> oturup biz çok rahatsız diye bacak bacak üstüne atan, <gülüyor> yani Türkiye'den değil. De başka ölü başka ülke temsilcilerinden gidenler olmuş. Ayakkabısını çıkaranlar. Kürsüye çıkan olmuş ya. Ben rahatım diye böyle a delik pantolonla gelen adamlar olmuş. Rahatım ben diye. <gülüyor> Çopmanla gitmişler. Pazar günü görüşmek için pazar gündü belki. Çopmanın <gülüyor> ip sarkım, ya griye ağından. Ay. Ve dört buçuk saat görüşüldü. Sevgili gençler basınımız bunu 4 saat diye iki 2,5 saat ya. 4,5 saat. <gülüyor> Hayır, yok, ta, 2, buçuk Dakikanın önemi varken ya yani üniversite sınavı gibi düşün. 3 saatlik sınavı 3,5 saat yapsa ne kadar önemli? Çok önemli abi bence. 4,5 saat görüşüm. buçuk saat bir görüşme yapılıyorsa sonlarına, onun hakkını vereceksin arkadaş. doğru. 3. saatte zaten konuşulanlar bitmiş. Sonra GE'ye sardıralım. Yemeği de burada yiyelim. Dışarıdan, dışarıdan yemişler. toplantısı şey yapsınlar falan diye. 15 dakika baş başa görüşmüş zaten. 15. 15 dakikası baş başa olmak üzere dört buçuk saat görüşüldü. Kaç saat görüşüldü. 2 buçuk. 15 dakika baş başa görüşmede çevirmen de var değil mi? Var tabii. Var tabii. Var. <gülüyor> Yoksa baş başa. <gülüyor> sessiz bir görüşme olur. Bir gözler konuşuyordur unutulmaz belki. Unutulmaz bir şeyim var da bir <gülüyor> e, bir abimizin yazdık yerlerde bir turiste flörtleşmesi. Ondan sonra bizim de bir arkadaşımız onlara şey yapıyor gecenin başında. Küçük çocuk o da. Anadolu Lisesi'nden. Tamam. Şey böyle dedi kızın dediğini adama söylüyor. Adamın dediğini kıza söylüyor. Bir noktada böyle sohbet tıkanıyor. Çocuk da zaten lafa açacak durumda değil. Adam kıza şey diyor. The change positions. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yer değiştiriyorlar hani. <gülüyor> sık olarak O tip şeyler olmuştur. The Change Positions'dan başka ne dener? One Merit Yani zaten o Bastım şeyleri bu. Sık sık gözler konuşur, konuşur canım. Bastınbul çok eğitimdir. Bastınbul ondan sonra. <gülüyor> Espriler Oval Office'de <gülüyor> görüştükten <gülüyor> sonra. Öyle yani Oval Office'de böyle maceralar macera. Bugün var mı görüşme bir daha? Onun koluna dokunma. Bir daha. Bir, bir daha, şey daha görüşme yok. yok bu kadar mı? Daha görüşme olur ya daha dün gidildi. Daha bir şey Bir var. 15 dakika daha. Dört buçuk saat. Dün akşam yemektelerdi. Onun şeyini bilmiyoruz. İşte onların ben toplam süreyi söylüyorum. Dört buçuk saat e dediğim o. Yemekler geldi bütün gün. Daha, daha, şey, daha fazladır abi. Ortak geçirilen süre. Çünkü dün akşam ailecek. E... <gülüyor> <gülüyor> Başbakan Erdoğan ve ailesi. Ailecek Obama gile gitti. Yani... E beraber, o çok güzelmiş Akşam yemeğine gitti. Ne yendi Oktay Öğlen yemeğinde zaten Joe Biden verdi Baya şey ya iyi yani yemeğe para verilmedi anladım Güzel tabii. güzel o iyi oldu ya çok güzel karşılamışlar Valla ne yedi falan filan Onları herhalde... Onları öğrenemeyeceğiz bazı da yazarlardı eskiden ya bunu Abi Bu gazeteci çok daha, değişti ya Daha dün gece oldu ya Bir de zaman Abi. farkı çok fazla o yüzden şey yapılmamış Yetiştiremediler mi? E orada görüştüklerini söylüyorsun da niye ne yediklerini söylemi. Ege ya şunu değiştir içim kıyımdılar. Ya ağrı. ben diyorum size. Vallahi gerdi bir şey gerdi beni sabahtan beri bir rahatsızlık var. Oktay kusura bakma. Abi o uzun oldu. Kurban doğru, olayım doğru. ya. Neşenizi yerine getir şimdi. Oh, oh be <gülüyor> get <it> right. <gülüyor> yani yemin ediyorum ilaç gibi geldi get right. Sağ olasın get right. Obama ile yüz yüze gelseniz. Evet. Hüseyin diye mi hitap edersiniz Obama diye mi? Hüseyin diye hitap ederim ben. Ama abi, yani yakın arkadaşınız. Şey i̇lk okul arkadaş. Sadece benim anlayışımda ilk okul arkadaşları birbirine göbek adıyla hitap edebilir. Obi o zaman. Yani Obi... Ne, ne Obi Wan Kenobi gibi söyledi e, Vallahi Valla Obi denmez mi ya? Ya nedir Obama? Obama mı? diye Türk ismi olsaydı. Kısaltması ne olurdu? Türk kısaltması bence Obi olurdu. Obi abi. Obi! Obi abi! Alt sınıftan çocuklar çağırıyorlar. O bu. O bu. Obo olmazdı. Obo olur. Doğru. doğru. Obo. Ege'cim doğru. Doğru bir tespitte bulundu. Eline koluna sağlık. Epeki şeyden ediyoruz. korkmamış mıdır obama? Yani bu kadar samimiyet falan filan. Şeyi tartıştılar mı acaba ya? Neyi? Şimdi Esed mi diyoruz? Esad mı diyoruz? Ne diyoruz bizden? Esed. Esed. Zaten e, ismi de geçmemiş. Malum kişi diye geçiyor. Malum kişi diye mi geçiyor? İsmi geçiyorum? zikredilmesin falan diye. Artık o adamın adını anmak istemiyoruz falan. ortaya karşı bir şey... O kadar isim geçmeyince başka kişi olamaz tabii. Yani tabii isim geçmeyince tek bir kişiden bahsediliyor. Ya vallahi çok şey. Aradım e... bulamadım. Nokta. Kurban olayım ben yok, gördüm ye seni. yemek şeyleri yok. yok. Yemek menüsü yok. Aferin Ama Michel Obama'nın Michel Obama'nın yani Başbakan Erdoğan ve ailesi için mutfağa girdiğini bizzat biliyoruz. Ben, ben biliyorum. Valla mı? Ben biliyorum. Evet, evet. Ay çok İyiyim. güzel ben fasulye yapar bizim hanım diye. Hayatında mutfağa görmedim. Beyaz Saray'ın mutfağı nerede diye. Sadece çocuklar biraz yaş farkı var ya çocuklar arasında. Tabii. O nasıl olacak ya? Yani çocuklar, o durumda nasıl? Çocuklarda katıl mı ailenize aile aileye yemeği zaten canım katıl akşam oturmasına girildi yani olduk çocuk falan. Hı -hı. O nasıl olacak onu bilmiyorum. Yani çocuklar çocuklar mesela, yaşıt olunca. Türk-Amerikan mesela... dostluğunu anlatan bir şiir okuyorlar. Sonra çal, keyfet, çal diyerek şey yapıyorlar. Yok canım Oğlum. odalarına gönderilir ya fix. Abi yok ortak şeyleri olmaz ki. Olsun yani olsun? mesela sen hiç kendinden daha küçük. Mesela atıyorum sen 15 yaşındasın. Gittiğin evin çocuğu 8-9 yaşında. Mesela Emre. Hadi Emre Oktay abini de al şeyini götür bak bilgisayarını göster diye. Siz hiç göndermediler mi? Gönderdiler de. Ya aynısı. Bizim yani aileler başkanlık seviyesinde görüşmediği için ben hadi gidelim şimdi içeriye önce biraz çay insanız, içelim falan diyebiliyorum. Önce Burada insanız, öyle bir şey, sonra, sonra başkanız veya başbakanız Doğru. insan artık akşam oturmasına gitmişsin yemeğe o gitmişsin. O noktada zaten yani bir diplomasi şey yok. Orada artık diplomasinin kuralları e bittiği konu. nokta o. Bu arada ne götürdü başbakan Erdoğan? Onun Güzel bir hat. Var eseri götürmüş galiba gördüğümüz kadar. Barack Hüseyin Obama'ya yazan Aa e, çok güzelmiş ya. Ben... Ama Arap harfleriyle yazan e, bir hat sanatıyla levha zaten başka levha. Evet. levha yazıldı. Daha doğrusu levha hediye etti. Obama buna da sonra... şey demiş. Aa çok sevdim. Ben çünkü gene ibrik gelecek diye korkuyordum demiş. Bak demiş açmış o da gardırobu Sizden gelebiliyor. İşte demiş burada demiş 124 tane ibrik ve şekerlik var ofta. Ne yapacağım ben bunu? Vallahi gümüş. Ben de demişim. Gümüş onlar ya. Başka yerlerde biladerke onun. Ben açın, onu dolabı gibi. açınca gördüm demişiz. Tamamı gümüş ya çok değerli onlar. Ya tamamı gümüş. Zaten bütün şeyleri gümüş kaplatıyor. Eriti Amerikan Amerika ekonomisi burada demiş. Vallahi öyle Önler dönüyor. Lan nereye konuyor acaba Amerika'da ya? Amerika'da çok vardır öyle şeyler. Tavan arasına. Beyaz sarayın tabanı. Evet, Tabanlarının arasında kalaylat kalaylatmak lazım. O bakır, bakır bakır olanlar var, şey ki, olanlar var yani kal... Zaten senede bir, senede bir bahçede kalaycı kalaylatıyorlar. <gülüyor> Şeyin beyaz sarayın bahçesi. Ama tabii senede o rüzgarın arka tarafta göz görünmüyor. Görünmeyen <görükmüyor. gülüyor> tarafta. Tamam. Görünmeyen tarafta kalaycı gelir. Kap senede Kalaylamıyor da gelir. yama yapıyor. Bye bye diye şarkısı var. <gülüyor> Zaten ben abi dün basın toplantısını izlerken gördüm ya. Çim böyle bir çim alan tamamen bir bölümü sarıydı. Ya. Kalay yanmış. Çim Adam orada yapmıştı. tabii ki. Kalaycı tabii ya. Bir kere de şey gelir. Pamukları da gördüm. Hallatçı. Hallatçı gelir. Anladım. Orada hemen ötelik tarafında da pamuklar vardı. Bıçak piliyicisine Çünkü... gelmiş bir kere sarayın önünde. Bıçak var, bıçakları canmış. <gülüyor> tabii ya ondan sonra FBI zaten. New Orleans'dan gelmiş. Tabii neler neler. <gülüyor> Oktay. Bunlar hep yaşanılan şeyler ya. Çok Keşke... canlıdır. Çok kaynaktır Washington. Keşke hiç yaşanmasaymış. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern savanlar evet, devam ediyor sevgili severler Buyursunlar efendim. Ya, hani Esprilerimizi şakalarınızı yapınız. Esprilerimiz şakalarımız. Neresi uzay çağını yakalamış olabilir? Düşünün şöyle. Güzel bir ülke yaptık. Yer mi? Ha? Yer, Yer mi? Kazakistan... Mi? Uzay çağını yakalamak, uzaya adam göndermek. Kazakistan mı? Yoksa adam. uzaya adam gibi adam göndermek. O, uzaya yok. adam göndermek demiyorum. Bak öyle bir şey e, insanların fikirlerini şey altına alma. Baskı altına uzay alma. Zapturapt. <gülüyor> Zapturapt. Zapturapt. Doğru dedi nokta. Zaptur Zapturapt altına alma. Neresi peki yakaladın? Yani bir tane ülke. Neresi olabilir ya? uzay çağını geçiyor. Uzay çağını yakaladı. Fahir söylüyorum hiç cevap bile vermişsiniz. Tahmin Kazakistan değil öyle düşünme. Kazakistan'da o şeyler... Baykonurlar bilmem neler falan. Öyle yerler değil. Şehir olabilir mi? Ülke lan ülke. Ülke. ülke. Adama land edirtti. Bastım bulvarda. Adama land edirtti. İkinci dakikada land deme noktasına geldi. Fahir ülke mi? Bildiğiniz bir ülke. Şehir olmadığından emin misin? Bir daha söyleyeyim ben. Şehir devlet. Tamam. Şehir, şehir devleti. Devlet. Şehir devleti. O zaman abi şehir Sümerlerde devleti. De şehir Simirna devleti. Simirna mı? Simirna doğru cevaptı maalesef. Oktay sen bilirsin. Bildiğimiz bir yer. Ö, bildiğimiz bir yer mi? Evet. Hırvatistan mı? Hayır futboluyla falan bilirsiniz. Aa şey bildiğimiz bilmem ne. Tamam ya. Ne doğu İngiltere. Hayır ya futboluyla iyi futboluyla biliriz. Futboluyla şey Gana Futbolu... bildiğimiz Gana mı? Neydi Bu... o? Gana. Ege Gana doğru cevap verdi. Gana bildiğimiz Gana. Gana uzay Vallahi çağını bravo Ege. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Şeydi... Gana uzay çağını mı yakalım? Saçma mi? sapan bravo. bir Şöyle konuda dedi, yine bravo'yu bravo aldım uzay yani. Uzay çağını Gana Gana içtiler. <gülüyor> Off Şaka şaka şaka. O kadar da abartmadılar gazetede. Benim bildiğim akşam gazetesi Oktay'da oluyor. <gülüyor> Ama... <gülüyor> bu da burada. Ama çok güzel bak. Fahir kadar... bir şey soracağım. Sor canım. Yani e, araya mısın Sen bu gana gana'yı senin inisiyatifinde mi <gülüyor> Gana böyle? gana buraları dolaşıyorum diye çok güzel yerel türküleri var onların ya. Anladım. Cevabımı aldım. Ya da bu gana taşlı gana, cıngılı başlı gana. Almaya C, devam C, ediyorum. C <gülüyor> diyorum ben de. Almaya da devam ediyorum cevabı. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben çok uykusuzum. Dün gece bir uyku tutmadım. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Aynısı böyle. abi. Bende de var o abi. O yüzden ben çok yorgunum. Ne, üstüne pike mi istiyorsun? Hayır. Böyle bir, bir tane <gülüyor> yapın. Espri. İki tane yapın yani. Üst üste yapma. Kombo. Üst üste yapmayı. Evet. Şimdi tamam. Espri değil. Zaten bu İbreti alem. Yani yemin ediyorum. Ghana İstanbul projesi mi? Hayır abi. Gana... Hoppa. Yani uykusuzdun. <gülüyor> yalnız ben biraz güldüm ona. <gülüyor> <gülüyor> yani ne yalan her şey. Ben biraz güldüm bu kadar. Bastın da sen güldün yalnız. Bastın Bula. Bast dün gece ben yalnız... gülemekten uyuyamadım ya. Yalnız, saat dörtte ben uyuduğumda. doğru ya. şey yapıyorum. Joe Biden'a da bayağı bir güldün olarak, yani. Ülke olarak güldük. Bastın Bula. Bastın Bula ülke olarak güldük. Joe Biden'a ülke olarak üzüldük. <gülüyor> üzüldük. Şimdi Gana'da üniversite öğrencileri bir uydu yaptılar ve havaya uçurdular. Ama tabii ki buradaki gibi olaylar olmadı. Bir takım marjinal öğrenciler. Uyduya karşı Uyduya çıkan karşı... yok orada. Uyduya, Uyduya karşı, karşı çıkan öğrenci yok. Ghana'da. Vallahi maalesef daha yok işte. Bizim OTÜ'de Gana'lı arkadaşlarımız vardı. Hiç Bizim yapacağız ganalı. falan filan değil mi? Bizim, Bizim de, de Gana'lı, ganalı arkadaşlarımız, arkadaşlarımız var. var sevgili dinleyiciler. Hiç gana gana esprisini de adam... Zaten uyduya karşı olanların tamamı otluya geliyor Gana'da. Tabii, Tabii doğru. Yani orada, doğru. orada şey yapamaz barınamaz. barınamaz. Barınaman demişler. Tabii canım zaten Gana biliyorsunuz bir şehir devleti sonuçta. Değil mi? Ege en son o noktaya getirdi Gana'yı. Bu noktaya da getirdin ya Ege aşk olsun sana yani. Ne yapmışlar? Roket atmışlar. Roket de değil ya kola kutusu büyüklüğünde bir şey. Ucuna balon ondan sonra e, öğrenciler kendi çabalarıyla kendi imkanlarıyla harçlıklarından biriktirerek biriktirmek suretiyle bir... Kutu içine Nokia Mesai... cep telefonumu koymuşlar. Nokia cep telefonumu. Ha. Marka da verseydin Ege. Nokia diye marka yok. Doğru adam haklı. Bu sonuçta adam haklı. Adam haksızken haklı, haklı duruma, duruma geçti. geçti. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye haksız olduğunu... <gülüyor> Markeği Öğrenciler düşünerek. çok hevesli valla yaratıcı şeyleri e, tetikliyor diye herkese de destek olmuş ancak denemeyi para israfı olarak görenler mi? bir balon ha. bir de kutu. Ama ben de diyorum yani hiç şey çıkmayacak mıydı? Proteste ne, yok. Neyse orada da uyduya karşı, orada olanlar, da var. uyduya karşı olanlar vardı. Neyse olay sonuçta kazasız belasız atıldı baya bir kısım şey olmuş. Sonra Atılmamış sonra da... ki bırakılmış balonla Bırakıldı. bırakılmış. Balonla bırakılmış. Sal sal dur salma sal. Şeyler var ya işte sonra bir o Çin balonları var ya. Çin bal diye geçer. Keşke bir de Çin adam koysalardı. E koyarlar bir sonrakine de koyarlar ama tabii vırsırdı uzayda çim uzayda adam yetişiyor mu diye bir araştırma. E yetişir belki de çok mümmittir uzayın şeyi. O bir adam de... geldi. O adam gelmeseydi çim adam yetiştirdi. Bir tane Kanadalı bir astronot var ya şarkı söylüyor şey dibi. yaptı. Evet. Hepsi bütün uzayda yapılacak bütün ağladı falan en son. Onu hatırlıyor musunuz? Kanadalı o adam. Göz o adam yaşı. döndü. O adam dö en son David Bowie'nin şarkısını söyledi. En son onu da bırakacaktın aslında Oktay. Uzayda yapılmamış şey kalmamış. Kalmadı şey diyerek geri döndü. O adam olsaydı yapardı da artık geçti abi. Uzayda hepsi karadonu yaptırmıyormuş. Yaptım yaptım zaman zamanında yaptık demiş. O mesela bir şeyler yapmaya çalışıyor adam. Biz gidelim abi değişik farklı bir şeyler yapalım falan Yok, diye. Yok yapıldı o adam yaptı hepsini. Yapıldı oldu yaptı hepsini aslında. Hepsini yaptık aslanım diye açıklamış. Çok rahatsız edici bir adam. Evlerden ırak. Neyse, devam ediyoruz. Üniversite üniversite gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız İngiltere. İngiltere'de e, bir dakika ya. Ben böyle bir havaya girdim de böyle hani Umarım rahatsız etmiyorumdur yani, yani. Kusura bakmayın. Biraz oluyoruz da. Yani sanki böyle bir üniversite şey, çünkü önümüz malum su, yani sınavlar yandanım, yaklaşıyor. Hı. Üniversite sınavının... Şu an ben şu anda rahatsız oldum. Ondan önce rahatsız rahatsızdım. Bir, adam... bir süredir rahatsızım ben. Ama bugün cuma ve e, borsayı Aa, sormasın bugün. diye konuşmuyorum. Nasıl bu bugün biliyorsun Moody Blues diye isim geliyor yani şey notumuzu arttırdı. <gülüyor> Artırıldı yani BA 1'den BAB 3 4 5 seviyelerine kadar çık bayağı iyiyiz yani. Çok iyi yaptın abi. O adam bununla susar çünkü. Yok abi ben hazırım. Ayşe Hanım'dan Grev'den haber var. Grev'den haber mi var? Evet Ankara'dan bizi koparan sizi internetten dinlemek zorunda bırakan T.E.Y'de Grev'deyiz demiş Ayşe Hanım. Atılan üç, 305 arkadaşımız ve haklarımız için Grev'deyiz. Ee, uçuş güvenliği sıfır diyerek iki tane tweetle bizi bilgilendirmiş. Kolay gelsin, kolay gelsin diyor. Kolay gelsin diyoruz. Hakikaten... Kolay gelsin diyoruz evet. Valla şimdi grev yapana mi? kolay gelsin mi denir. E, Ar Arkanızdayız denir ya. Arkanızda Hayırlı izlenir. sonuçlar diyelim ne diye? İnşallah 305 kişi işlerine geri döndürecekler başarıyla. Ee, bu şeyde e, ne derler e, grev karardan o, güzel bir şekilde. Ondan bir konu sonra konuşuruz. 18 Mayıs'ta da Ankara'da e, öğrenciler toplanıyor. Daha doğrusu araştırma görevlileri toplanıyor. Biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. Evet Üniversitelerin ee, bütün yükü araştırma görevliliği. Araştırma görevliliği evet. E, e, şu aralar biraz sıkıntıları var araştırma görevlilerinin. İsyanla kulak vermeye araştırma görevlilerinden başlayan yeni personel rejimiyle bütün üniversite çalışanlarına ve gündemdeki yeni yok yasasıyla ilgili e, dayanışmak için 18 Mayıs'ta saat 12'de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde e, buluşuluyor. Oradan Sakarya'ya doğru tatlı tatlı yürünecek. Yaya olarak. Bununla ne ilgili, ne ilgili Tatlı tatlı yörün. Güvenceli iş, akademik özgürlük başlığı altında. Onlara da kolay gelsin diyoruz. Gidebilirsek de gidiyoruz. Ne günü dedi Oktay? 18 ay. Acendamıza bir edelim. hesapla yarın, yarın. Yarın. Evet. Ondan sonra bakayım. Başka bazı duyurular köşemiz. Valla Oktay çekiyorum. direkt üniversitelerde duyurulara geçtin güzel oldu. Bu güzel oldu. Ondan sonra birinci bazı müzayede durdu. birinci online sanat eserleri müzayedesi başladı. ne Oktay Demirci ne oldu müzayede müzayede sunacağım falan diyordun. Valla sunacaklık bir Online ya online 13 Mayıs'ta başladı Pazartesi günü ee, eserlerini e, bir müzayede.com yani bir burada rakamla rakamla bir evet eserleri buradan görülebilir online katalogtan incelenebilir kolay ve hızlı bir şekilde ne teklifinde bulunabilirsiniz ee, <gülüyor> arkadaşlık. Evet. Hayır ya. Müzayede eserlerini mesela bakıyorsun online kataloğa. Like etmek mi? Like olabilir İlan, mi? Online kataloğa bakıyorsun. Mesela bir şey beğendin ne e tamam bileyim. Tamam işte. Vazo. Vazo like benim. ettin. Like, like ettin. Bir teklifte bulunuyorsun. Sepete like attım. Sepete attım Oktay. Sepete atmadan önce ne söyleyebiliyorsun? Şarkı. Ben bunu mesela... Ne at teklifinde bulunabilirsin? Ne? Pardon? Yani ne at? Kolay ve hızlı bir şekilde ne at teklifinde bulunabilirsin? Ne at. Tokat teklifinde. Hayır. Osmanlı tokadı. Ne yat? Yat. Ne, ne yat? ne yat? Ne yat? Ne yat? Orada bir küçük bir doldurmanız gerekiyor. Hayat? Hayır. Hayat. Ne yat? Bayat? Bayat. Hayat çok bayat. Çal keke çal. Ne yat. <gülüyor> şaka la şaka fiyat fiyat ya fiyat teklifinde bulunabilirsiniz bir muzayede.com bir müzayede.com evet o da e, Ankara'da bu yıl e, ya kez... ben bir müzayede şeyi verebilir miyim satılır mı acaba diye bu o kasa e, zamanda şey hayır kasayı mı kasa değil mevki kasası zamanında şey yaptım ya ben ne? röportajda insan sesi bir <gülüyor> enstrüman yaptırdı onu acaba <gülüyor> dergi mi <gülüyor> yok o sözüm. Söz senden çıksın kaç para veriliyor hakikaten. Bir daha kullanmayacaksın sanayi... De Tabii değil. yani artık birisi kullanacak. Parası yani. neyse verilmiş artık alınmıştır. Zamanında Ege Kayacan'ın söylediği bir röportajda söylediği söz... ...bundan sonra ben kullanacağım diyecek. Valla ben olsam mesela hani böyle bir e, bunların bu çok tehlikeli de yani biri tehlikeli bir bakışta bu tam bir silah haline dönüşecek de bir laf. Tabii, doğru. Bence bunların kontrol altına alınması bir şeyde toplanması lazım. Bir ana merkezde toplanması lazım. Havuz olsun mu Fari? O Evet havuz olsun Oktay. Tamam havuz olsun. Onu bir havuzda toplamamız lazım. <gülüyor> Ona bir 5-10 lira verip bir... Çok uykusuzsun. <gülüyor> Aynen abi. Aynen. 2013'te kaç çocuk sünnet ettirilecek olabilir? Kaç çocuk? Bayağı şey var yani bu sene çünkü çok erkek yapmış Oktay. 2013 baya erkek senesi diyorlar. Çabuk cevap alacağım. Yedi, çünkü. 7, Hayır, 2013'te. 4. 2013'te ev, 2013 çocuk. Ev gibi düşünmeyin, büyük düşünün derken cevap geldi. 2013'te 2013 çocuk sünnet ettirecekmiş. Ben Geçiyorum. çok güzel Bugün, ya, bugün önemli ya. bir gün. bunu da Bundan da bir iki dakika bahsedelim. Çok önemli konu. Bugün hangi televizyon dizisinin, daha doğrusu artık hayatımızda yeri... Yer etmiş olan bizimkiler. bizimkiler Çok büyük bir dizinin bizimkiler. Bizimkiler. Son bölümü yayınlanacak Aa, Bugün Besat son bölümü yayınlanıyor ya. ya vallahi son bölümü yayınlanıyor Veda vakti geldi 3 yıldır izlediğimiz 3 yıldır ve kimleri, kana kana kimleri? Kana kana buraları dolaşıyoruz Evet yani Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar çok kritik bir 15 dakikaya hoş geldin sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Valla sevgili dinleyiciler. Vallahi bir geri Bay Fire oyun için en güzel Best Of'u şu anda. Evet, bu bu resmen canlı yayın dışında yayınlandı. Programı tatile sokmadan önce şeyi bize attı, yani modern sabahların bir yılı böyle geçti falan gibi bir şey yapacağız aynı zamanda da herhalde bayfire öncünde bir yılı son bir yılı. yılı yani son yıl değil ilk yıl sanki yayından kalkıyormuş gibi şey yaptın kalkmıyor kalkmıyor zaten hocam aman onu onu bir söyleyelim bir dinleyicimiz aramıştı o üstümde vebal kalmasın beş toplu bir yerde gösterimi var mı ankara'da nedir ne değildir diye ben de bildiğim kadarıyla yok demiştim ama son aldığımız habere göre sakarya'da galiba emrah servisinde katılacağı bir toplu yani toplu toplu seyredim diyelim ona. Gösterim Doğru. değil de toplu seyredim olacak. Çünkü bir tane gösteri var. Pek bir çok, çok kişi, izleyen, var. izleyen var. Dolayısıyla böyle bir durum var. Sevgili dinleyicimize aktarmış olun. Üstümden vebali bir katsın Bugün son bölümü ve Ç'nin 3. sezonu. Ee... Biz de ee, bu yüzden Vesat oyuncularından Fahir oyuncu stüdyomuza konuk ettik bu sabah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hoş Fahir Bey. Programınız biraz galiba zayıf. <gülüyor> Durumu olmayan program. <gülüyor> Niye? Oyunculardan oyunculardan biriyim abi, sonuçta canım sonuçta, ama biliyorsun sonuçta, yani şimdi bütün başvurulan oyuncuları başka programlara gitti. Tabii. İşte onu diyor zaten zayıf diyor. Evet. diyor biz eee <gülüyor> işte şey alırdık yani. İsteseler alırlar. Bu bizim tercihimiz. Bey yani, Çok teşekkür ediyorum öncelikle beni size... tercih ettiğiniz çünkü, için teşekkürler. Emeğe saygı. Yani o zaten işte Erdal abi Bessat oynadı Bessat diğer o ekibin Sevgili oynadı. Erdam. Erdam. Her, onlar biliniyor ama böyle Bessat Çeyidesini götüren arada şeyler var. Yani kemik, kemik oyuncular var. Üç. Kemik, kilit, kilit oyuncular. Bir evet. bölüm, iki bölüm de oynaymış evet. olsam. Onlardan birisinin... Zaten çok yakında sinema Ondan projesi birisiniz. de başlıyor. Evet, sinemamız başlıyor Evet, sinema projesi de başlıyor. Sinema projesi sanırım Mayıs sonu, Haziran başı. Bilemedin Hayat Temmuz. İkinci film... En geç Ağustos'ta ikinci film olacak. İkinci, bir üçüncü film olacak mı sonra yoksa? Neden olmasın? Neden olmasın? Tabii biz Anladım. her şu anda... Bilmi, bilmiyorsunuz takım yani. Takım olarak ikinci filme odaklandık. Anladım onu. İkinci film bizim için şu anda... Yani iyi bir hazırlık yaptık. İyi bir hazırlık dönemi. Siz Besatçı dizisinde oynamış olmanıza rağmen bir polisi canlandırmadınız. Evet efendim. Bu nasıl bir duygu? <gülüyor> Öncelikle çok güzel bir soru. Bu soru için teşekkürler. Böyle, böyle zor soru soracaksın. Şimdi Bırakacaksın. Radyoculukta <gülüyor> şaşırtma soru diye bir şey var herhalde. Tuzak soru. Tuzak soru diye geçiyor. Şaşırtma ee, Bakalım soru. gerçekten oynamış mı? Çünkü Abi sonuçta ben onu yemem. Ee, teşekkür ederim. Birden bir karakter oradan çeşitlilik. Oyunculuk böyle işte bir şey. ya karaktere bölü, bürünüyor, bürünüyor sonra de. bölünüyor. Sonra karakterlere bölünüyor. Aynen, aynen abi. Maalesef aynen abi çıkamıyoruz. Evet. Ee, tabii ki herkes polisi canlandıracak diye bir şey kaydı yok. <gülüyor> <gülüyor> Son bölümde mesela rolüm bütün... polisi polis olmayan diye bir şey yoktur. Yani sonuçta bize verilen role layıkıyla ile yerine. <gülüyor> Bugünkü bölüm, son bölüm 23.15'te Star TV'de her zaman olduğu gibi başlayacak, yayınlanacak. Ee, bugünkü bölümde düğümler birer birer çözülüyor. Ee, muş. Muş. Pek çok konu bağlanıyormuş. Ee, sizinle ilgili bir bağlanmayan konu var mıydı ve neden? Ya belki de... <gülüyor> e... <Ben. gülüyor> Ama Oktay Bey sizde valla hep böyle... E, e, ve, ben e, böyle e, bir program çok, yapsam... Çok lafı kekliğine koydunuz yani. Hard Talk diye program yapıyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> çok güzel Sorular hep bak. böyle. Şimdi bağlanmayan belki de o dizide bağlanmayan tek şey benim karakterim. Senin ayağını yere vurma. Evet yani ben tamam, neden söyledin diye neden? bir şeyim var. O mesela bağlanmıyor bir yere ya. bağlanmıyor. <gülüyor> evet. Madem biraz bağlanmayan şey ya... kısmı ayağının ne oldu mu yoksa neden söylediğimi bağlamıyor. <gülüyor> Hayır neden söylemediydi ayağının neden yere vuruyor. <gülüyor> <Neye> vuruyor yani? <gülüyor> Çünkü yani... o sırada kimse fayrı sormadı. Ya. Neydi senin oynadığın karakterin adı? Onur. Onur. Onur'a kimse sormuyor şey diye. Tamam söylememiş olabilirim de. Sen niye ayağını vuruyorsun? Genç kız gibi dese... neç? Kaç yaşındasın sen ya? Ben tam neden söyledin? Bir de vurguya bak, Burguya Burguya bak. Wi-Fi oyuncu mı açıldı Vallahi billahi, Ağzına burnuna burasım geliyor ya. Ben sorumu sorabilir miyim? Sorunuz Artol kapsamında mı? Hı -hı. Sor buyurun. Ee, Besatçı'da oynadığınız dönemde hiç ilginç bir anınız oldu mu? Var mı? <gülüyor> neden? <gülüyor> Teşekkürler yani normal abi, bir şey. Varsa ne yoksa neden? <gülüyor> Yoksa boşa mı geçirdiniz onca vakti? Teşekkürler. Varsa öğrenebilir miyiz? Neden? Tabii ki e, şimdi... <gülüyor> Varsa öğrenebilir miyiz? Neden? Anlatabilir misiniz? Neden? Neden? Buyurun. Valla pek çok anı var. Tabii şimdi et tırnağından ayrılır mı? Ayrılmaz. Biz soru daha sorabilir miyiz? Abi Artok zaten hemen araya <gülüyor> gir sor. Tamam. tamam. Sor, abi. Et tırnağından ayrılmaz dediniz. Neden? <gülüyor> yani sonuçta... E, değil mi? Beş parmağın beşi de bir değil. Hemen. Not alayım ben bu sorumu not alayım. Anınızı bize anlatmak istemiyor <gülüyor> musunuz? Yani anılar e, paylaşılınca güzel ama e, tabii ki pek çok anı var ve ben bunları birbirinden ayırmak istemiyorum. O benim için blok. O bloku da başka bölmek Başka bir çay dışında, <gülüyor> çay dışında başka bir dizide oynadınız mı? Neden? <gülüyor> Lütfen cevap verin bunlara. Teşekkürler far, hemen. Hızlı hızlı cevap verin. Tabii hemen söyleyeyim de. şöyle yani, dinleyiciler Oktay. Şu sonuçta harptok ing yani. İngiliz tarzı program, program yapıyorum. Yemin ediyorum. Ee, daha ne önceden... dinliyoruz biz diyenlere? İngiliz <gülüyor> tarzı dinliyorsunuz. Hadi. Kınacının evet. Böylesi diye bir şey vardı. Ee, bir dizide rol aldım. Evet uzunca bir bölüm. Kınacılar Konağı. Kınacılar Konağı. Konağı. Orada tişörtünüzü kendiniz götürdüğünüzü söylüyor. <gülüyor> Orada arabamı bile kendim götürüyordum. O dönem yani. arabanız olmadığını söyleniyor. O dönem arabam olmamasına rağmen <gülüyor> bak arabam vardı da diziye uygun değil. Diziye uygun daha lüks araba mı götürdü? E, kamyonet tadında bir şey olduğu için diziye uygun. Dizi de lüks bir karakteri canlandığım için lüks dediğim de yani sekreterime kontör falan yüklüyordum. Öyle düşünün yani. Öyle bir lüks dönemler. 250 kontör, 500 kontör falanlar o, filanlar. Oynadığınız karakterden oyun, dizi sonunda o gün çekimlerden sonra hemen çıkabiliyor musunuz? Çıkamıyorsanız. Neden? Neden <gülüyor> çıkabiliyorsanız. Arkadaşlar neden? başka bir programa daha katılmam lazım. Söz verdim. Söz verdim. Ee, anda... işte böyle adam Artık Gerçekten çok çalışıyordan güzel. Kaçırır. Şu resmen evet. kaçmaya çalışıyor. Böyle yani. devam edecekse ben programı terk ederim deme noktasında değilim. Tabii ki çok güzel. Ben size sözüm olsun. Haftaya veya başka bir dönemde. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Son soruyu alalım. Hardtalk kapsamını mı? Hardtalk kapsamını Hard Tamam. Yıllarca e, modern sabahlar, by fire lunch gibi radyo programlarından sonra televizyon DNA'mı e, sizin için nasıl bir tecrübe oldu? Neden? <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum bu sorularınız için. Bu Hadi soruların tüm mi? cevabı byfireunc.com'da bulabilirsiniz. Online olarak e, bu akşam 23.15'te yani Besatçay'ın başladığı saatte ben de online olarak orada soruları cevaplayacağım. Küçük ve vardır. fanlarımla byfireunc fan e, grubumdan arkadaşlarla e, beraber bir söyleşimiz olacak ve e, o byfireunc fanlarından bir kişiyle de ee, bir Dubai gezisi Dubai gezisi ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar da gündemi yakınla takip ediyorlar. Byfireunch.com e... mu adresiniz Byfireunch.net mi? <gülüyor> By <gülüyor> five... Neden? Byfireunch.org olacak. Ee... Demin com dediniz çünkü de o yüzden. Yani com'u da aldık, com'u da aldık ama <gülüyor> orası daha yapım aşamasında. Anladım. Yapım Peki. onarım çalışmaları sebebiyle. <gülüyor> Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ne oldu? Tadınız kaçtı. Hard mı dediniz? Hard talk değil miydi programınız? Evet hard talk doğru. Teşekkürler. Hadi ben kaçtım. Oturun biraz daha oturup. <gülüyor> daha, daha. <gülüyor> <gülüyor> <Program>. <gülüyor> ne diyeyim yani ben kaçtım. Ya biz ne yapıyoruz program? Ne zaman tatile gidiyor? Yaz geldi beyler sevgili Dinizler programımızın son bölümleri olduğunu müjdelerek mi üzülerek mi duyursak? Okullar tatile girdiğinde biz de girmiş sayılacağız. Çünkü içimizdeki o öğrenci ruhunu Asla yaşatmamız lazım. lazım. Daha, daha ama net değil canım. Daha, tar daha, tar daha tarih, net bir netlesin ondan tarih sonra. Tarih konusu pazarlıklar netleşecek. sürüyor. Pazarlık tarih konusunda olmadı. E bu hard Talk hep ona hazırlık. Hep, hep <gülüyor> bu hep ona. Bak, bak, bak, rol geldi. Rol başladı. <gülüyor> roll the John